1776 numaralı konu, Abdullah bin Selam'ın bir hutbesi, Muhammed bin Yusuf bin Abdullah bin Selam, Haccak Yusuf'un, Haccacı Zalim, yanına girmek için izin istedi, izin verilmesi üzerine de içeri girerek selam verdi, Haccak tahtının yanında oturmakta olan iki kişiye onun için yer açmalarını emretti, Muhammed bin Yusuf oturduğunda Haccak ona, Allah için doğru söyle, babanın Abdülmelik bin Mervan'a deden Abdullah bin Selam'dan rivayet ettiği hadisi biliyor musun, dedi. Muhammed, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, benim bildiğim çok hadis vardır ve senin hangisini kastettiğini anlayamadım, karşılığını verdi. Haccak, Osman'ı kuşatan Mısırlılar hakkındaki hadis, deyince Muhammed bin Yusuf şunları söyledi. Evet bu hadisi biliyorum. Dedem Abdullah bin Selam asiler tarafından kuşatılan Hazreti Osman'ın yanına girdi ve, ''Ey müminlerin emiri, selam senin üzerine olsun.'' dedi. Hazreti Osman, ''Senin de üzerine selam olsun ey Abdullah bin Selam.'' diyerek onun selamını aldı. Orada bulunanlar yer açtılar. Abdullah bin Selam oturduğunda H.Z. Osman ona geliş sebebini sordu. Abdullah da buraya seninle birlikte çarpışıp şehit oluncaya ya da Allah Teala senin için bir çıkış yolu gösterinceye kadar yanında durmak için geldim. Ben dışarıdakilerin seni öldürmeden bırakmayacaklarını tahmin ediyorum. Eğer öldürülecek olursan bu senin için bir hayır, onlar için seşer olacaktır." dedi. Onun bu sözlerini işiten Hazreti Osman şöyle buyurdu: "Sana üzerinde bulunan hakkım ile yemin verdiriyorum ki çıkıp onlara nasihatta bulun. Bu çok büyük bir hayırdır." Kim bilir belki de Allah Teala senin vasıtanla bu büyük fitneyi ve şerri ortadan kaldırır. Abdullah bin Selam, Hazreti Osman'ın bu isteğini yerine getirmek üzere dışarı çıktı. Onu gören asiler kendilerini ilgilendiren bir haber alabilmek ümidiyle etrafına toplandılar. Abdullah bin Selam Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar, Allah Teala, Muhammed'i kendisine itaat edenlere cenneti müjdelemesi, isyan edenleri ise cehennem ateşiyle korkutması için gönderdi. Müşriklerin hoşuna gitmese de Allah dinini ve Peygamberi Muhammed'e tabi olanları bütün dinlere galip getirmiştir. Sonra o, peygamberi için yurt olarak Medine'ye seçti. Yemin ederim ki Hazreti Peygamberin Medine'ye geldikleri günden bu yana onun, Medine'nin etrafı meleklerle çevrilidir ve yine o günden beri Allah Teala'nın kılıcı kınında bulunmaktadır. Ey insanlar, Allah Peygamberi Muhammed'i hak dinle gönderdi, hidayete erenler buna Allah Teala'nın hidayetiyle kavuşmuşlardır. Kim de yoldan çıkar ve dalalete düşerse onun hiçbir özrü ve delili olamaz. Şunu biliniz ki geçmiş ümmetlerden, öldürülen her bir peygamber 70 bin savaşçının, öldürülen her bir halife de 35 bin savaşçının ölümüne sebep olmuştur. Bunun için de sakın bu ihtiyarı, Hazreti Osman'ı, katletmeye acele etmeyiniz. Allah'a yemin ederim ki sizden onu öldürenler kıyamet gününde Allah'ın huzuruna elleri kesik ve sakat olarak çıkacaklardır. Şunu da biliniz ki bu ihtiyarın her biriniz üzerinde bir babanın evladı üzerindeki hakkı kadar hakkı vardır. Bunun üzerine asiler, ey Yahudi, yalan söylüyorsun, diye bağırmaya başladılar. Abdullah bin Selam da onlara şöyle karşılık verdi. Allah'a yemin ederim ki asıl siz yalan söylüyorsunuz. Siz günahkar kimselersiniz. Ben Yahudi değilim, Müslümanlardan birisiyim. Allah Teala, Hazreti Peygamber ve Müminler bunu bilirler ve buna şahittirler. Allah benim hakkımda ayet indirmiştir. De ki, Benimle sizin aranızda peygamberliğime şahit olarak Allah ve yanında Kitabın ilmi bulunanlar, Yahudi ve Hristiyanlardan mümin olanlar yeter. Rad. 13 Suresi 43 Ey Rasulüm deki. Ey Yahudiler, siz Kur'an'ı inkar ettiğiniz halde, eğer o Allah tarafından gönderilmiş ise ve İsrailoğullarından bir şahit onun benzeri üzerinde şahitlik edip iman etmiş iken siz yine büyüklük taslamışsanız, bu durumda sizler zalimler olmaz mısınız, şüphesiz ki Allah zalim bir kavmi hidayet etmez. Ahkaf. 46 Suresi 10